bir hanım eşinden boşanmak istediği takdirde eşini boşayabilir mi? Yani biliyoruz erkek çeşitli yollarla boşayabiliyor. Ama hanım eşini boşayabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Malumunuz İslam dininde asıl olan evliliklerin daimi olarak yapılmasıdır. Ancak daimi yapılmış olmasına rağmen eğer eşler arasındaki uyumsuzluk, anlaşmazlık, kavga, saygının kaybedilmesi gibi nedenlerden ötürü de boşanma mubah kılınmış, helal kılınmıştır. Ama boşanma helal olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ''Eb'gadul halal indi at et buyurmuş. Yani Allah katında helalların en sevimsizi eşlerin boşanmasıdır buyurmuştur. Hı hı. Akit yapıldığında, nikah akdi yapıldığında eğer eşe boşama yetkisi verilmemiş ise Otomatik olarak boşama yetkisi erkekte oluşur. Nikah akdi yapıldığında eğer boşama yetkisini eş almamışsa, eşe boşama yetkisi verilerek bir akit yapılmamış ise o zaman bu akitte boşamaya yetkili olan tek kişi erkektir. Ancak evlenecek olan hanımefendi eşi tanımıyorsa, Eşin kendisine nasıl bir muamele yapacağından da emin değilse, boşanma yetkisini isteyebilir. Hı hı. Boşanma yetkisini istediği vakitte, eş adayı da kendisine istediğin zaman kendini boşayabilirsin veya üç talakla boşanma yetkisini verirse, işte o zaman hem erkek hem de hanımefendilerin, İleride doğacak anlaşmazlıklar nedeniyle boşama yetkileri olur. Erkek boşamak istemediği halde hanımefendi kendisine verilen yetkiyi kullanarak, nikahta elde etmiş olduğu bu hakkı kullanarak eşini boşarsa, boşaması da geçerli olur. Hmm. Ve nasıl ki erkek boşadığı vakitte boşama geçerli oluyorsa, bu durumda hanımefendinin yaptığı da boşama nedir? Geçerlidir. İşte biz buna tefvi yazı talak diyoruz. İslam fıkında Tefhiz ve talak demek, nikah akdedilirken, boşama yetkisini hanımefendiye vermek demektir. Yalnız burada şu anlaşılmasın, nikah akdedilirken, kıyılırken, boşama yetkisini hanımefendiye veren erkek bundan sonra boşayamaz değil. Ya, hem erkek boşama yetkisine sahiptir, hem de hanımefendi boşama yetkisine sahiptir. İki tarafta bu yetkiye sahiptir. Hanımefendi boşama yetkisini aldı diye erkeğin boşama yetkisi biter değil. Her ikisi de eşit şekilde hmm. boşama yetkisine sahip olurlar. İşte biz buna tefhfüyüzü talak deriz. Yani vekaleten vermiş Vekalet gibi Vekalet değil. Gibi bu oluyor. hakkı hmm. verdiğinde boşama yetkisinde hanımefendi asıldır. Dolayısıyla asıl olur. Vekil olmaz. Hmm. Tamam, asıl olur. Tamam, ve i̇stediği şekilde hocam. bir, iki, üç istediği şekilde boşama yapar ve yaptığı boşama da Bain olduğundan dolayı Kendi rızası olmadığı müddetçe Kendi tekrar bir daha Efendim bu evliliğe Dönüş yapmak istemediği müddetçe Erkek onu e, evle Cebredemez Erkek onu tekrar aile hayatını devam etmede Herhangi bir baskı uygulayamaz Boşanmıştır Kendi rızası yoksa iddeti bittikten sonra istediği tarafa gider İstediği kişiyle de evlenebilir Evet